Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabade. Merhabalar Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlıyor ve sunuyor programı. Ben de Buğday Derneği adına Melek Nur Dudu. Bugünkü konuğumun Kadıköy Tüketim Kooperatifi girişiminden Çetin Durukanoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba tekrar. Başka bir tüketim mümkün diyor kooperatif girişimi. Ben bir genel olarak nasıl bir oluşum bu, ne zaman kuruldu, ne durumda şu anda bir dinlemek istiyorum. Ya aslında gezi direnişinden sonra Kadıköy bölgesinde daha yerel inisiyatifler ortaya çıktı. Yani mahalle dayanışmaları, mahalle forumları biçimini aldı. Bu mahalle dayanışmaları mahalle forumlarında e, süren e, bir takım işte gündelik hayatı örgütleme faaliyetlerinden biri olarak e, bir tanesinde organik pazar kurulabilir mi diye bir öneri geldi. Sonra bu e, öneri değerlendirildi. E, diğer dayanışmalara da götürelim. Hani belki daha geniş bir e, kooperatif çalışmasına evrilebilir mi diye tartışma sürdürüldü yani oradan gelen biraz sıcak ilgiyle beraber de Kadıköy çapında bir tüketim kooperatifi oluşturabilir miyiz diye bir sürece girdi yani aşağı yukarı 2013'ün sonlarında başlayan bir tartışmaydı bu 2014'ün başında da işte ilk bir çalıştay düzenledik mevzu biraz uzak olduğumuz için hani hmm. e, nasıl yaparız, nasıl ederiz, bu mevzuyu nasıl anlarız diye de e, etrafımıza baktığımızda kimlerle bu işi konuşabiliriz diye bir e, mevzu çıktı. İşte dayanışmaların ortaklaşa düzenlemesiyle bir çalıştay, bir günlük çalıştay organize edildi. Çiftçisinden hmm. e, artı e, Boğazi Üniversitesi, e, mensupları tüketim kooperatifi hmm. bu koptan arkadaşlar. çok aktifler zaten. Evet. Anadolu Yaşam Kooperatifi diye e, İstanbul'un çeşitli yerlerinde faaliyet sürdüren bir e, tüketim kooperatifi vardı. Oradan da bir arkadaş katıldı. Artı bir de Tohumizi e, hmm. Derneği'nden de arkadaşlar katıldı. Orada bir günlük bir çalıştayda hani bu işin esas çerçevesi nedir meselesini biz ilk kez orada hmm. biraz karşılaştık diyeyim. Nasıl bir ihtiyaçtan veya işte eksiklikten çıktı diyeyim. Çünkü bu sadece bir işte paket hazırlayıp bu arada hani birazcık anlatmak lazım belki. Belli dönemlerde bir takım işte doğal ürünleri bir araya getirip bunların bir paketini hazırlayıp bunu insanlara sunuyorsunuz. Ama mesele sadece... Doğal ürüne ulaşalım da değil Aslında birazcık tüketici davranışını da değiştirmek galiba Yani nereden böyle bir ihtiyaç Neden böyle bir şey yapmaya kalkıştınız ya Sonuç olarak hepimizin yaşadığı bölge işte Kadıköy bölgesi ve İstanbul, yani büyük Büyükşehir dediğimiz yerde Ne yediğimizi bilme noktasında Hepimizin ciddi sıkıntıları var Hani evet, evet. Birinci nedenlerden biri bu Bir de neye ne kadar yiyeceğimiz konusunda da Herhangi bir deneyime bilgiye sahip değiliz <Gülüyor> Yani işte ihtiyacımızın olduğunu düşündüğümüz zaman belirli süpermarketlerin kapısını çalıyoruz. Hı hı. Yani, e, hani birincisi e, ne yediğimizi bilmek, e, bunun nereden geldiğini ve nasıl üretildiğini bilmek. Hı hı. Yani o anlamıyla da endüstriyel hani, gıda üretimine karşı da hani bir, e, nedir, hayatta bir tavır hı hı. E, almak gibi bir e, meselemiz vardı. Yine tarımdaki politikalara denk olarak küçük doğal ve bilge tarımla üretim yapan üreticinin desteklenmesine ilişkin bir tavırda geliştirmek. Yani aslında hem kendimizi tüketici olmaktan çıkarmak, yani yarı üretici pozisyonuna geçmek. üretmek de evet, bir noktada aslında. Hani, artı doğal ve bilge üretimle üretim yapan çiftçinin de, bizim bilgi birikimimizde de nasıl desteklenebileceğini konuşmak ve tartışmak hani hı. sonuç olarak biz de kentlerde işte bir kısmımız eğitim görmüş hani konuya şey olan insanlar hani işte yani hak, duyarlı hı. ve işte bilen insanlar da var hani bu konuda akademik çalışma yapanlar, çalışanlar hani gıda mühendisleri, ziraat mühendisleri hani toplamda yani karşılıklı bir ilişki meselesinde onu da nasıl hı. değerlendiririz artı işte bir toplumsal e, dayanışma kültürü geliştirmek. Yani burada e, hem yediklerimize, e, beslendiklerimize dikkat ederken aynı zamanda bir iç ilişkiler dayanışmacı ve e, şeffaf iç ilişkiler üretmek artı. Bir de eğer ko kooperatifin oturması sürecinde de e, biraz e, toplumsal dayanışma dediğimiz işte e, doğal felaketlerle karşı karşıya kalanlarla dayanışmak, ak mücadelesi sürdürenlerle dayanışmak, benzer örgütlerimizde daha geniş çalışmalar yapmak gibi çerçeveler şekillendi. Evet, onları da geleceğim zaten merakla bekliyorum ayrıntılarını. Ondan önce iki defa üç defa kullandığımız bilge tarım, bilge tarım kavramını birazcık. Ya, bilge tarım sonuç olarak hani bizim önümüze getirilen bir takım işte endüstriyel tarımın kavramları var mesela organik. E, tarım diye iyice sertifikalaştı artık zaten hani kapitalist üretim ilişkilerinin içinde artık o da bir kazanç e, meselesine dönüştü bir de işte hepimizin yaşadığı hani özellikle doğu, tohum üzerindeki tekerleşme meselesiyle beraber bakıldığı zaman e, insanlığın binlerce yıllık hafızasından söz ediyoruz hani doğal ve bilgi hı hı. tarım derken hı hı. hani e, nihayetinde bu e, deneyim ve birikime e, sahip olan ve bunu e, kuşaklar boyunca taşımış ve bugün de hala e, inatla ve ısrarla e, sürdüren e, üreticilerimiz var. E, nihayetinde e, buranın daha görünür olması açısından karşılıklı bir ilişkiye. Çünkü e, oranın bitirilmesine ilişkin bir e, tarım politikası da tabii, e, izleniyor. Tabii. Yani orada bilge tarım dediğimiz mesele esas olarak... İnsanların bu konudaki kolektif hafızasıdır. Hani dedelerden ninelerden e, var olan teknolojiyi de kullanarak. Bir... E, tabii mesela şu anda ne dediniz? mesela bir tohum takas Hı -hı. pazarı var. Belediye organize ediyor ama mesela bakıyorsunuz orada sonuç olarak köylerden gelenler e, özellikle de kadınlar yani Hı -hı. E, bu işin esas olarak taşıyıcısı Hı -hı. olan hani binlerce yıldır tarımın da esas olarak hani e, taşıyıcısı olan onların kendi yetiştirdikleri doğal e, tohumların takas edildiği bir yer. Hani sonuç olarak e, tohum üretiminin de hani e, yeni baştan hani doğrudan evet. üreticilerin elinde hani e, sürecin tamamına hakim olmak gibi bir şeydir bu. Hani bugün siz bunun sertifikasını sağlayamazsınız. Hani bu binlerce yılın getirdiği bir Hı -hı. deneyim ve birikimden e, söz ediyoruz. Hı -hı. Kimsenin de çok bu işi küçümsememesi gerektiğini hani sertifikadır, endüstriyel tarımdır hani şey diye öyle bir özellik. Peki bunu nasıl belirliyorsunuz? Yani birazcık aslında çalışma şeklinize de girmiş olacak belki bu soru ama ne yani ara, önce bir araştırıp kimler var Türkiye'de bu bilge tarım şeyine kısaslarına uyarak bu işi yapan araştırıp ondan sonra bir toplanıp oylama usulü karar mı veriyorsunuz? Nasıl işliyor süreç? Ya şöyle bir bizden önce bu konuda çalışanlardan referans alıyoruz. Mesela diyelim ki kop böyle bir hı -hı, organizasyon. Hı -hı. Onların ürünü aldıkları yerler bizim için referans hı -hı. olan yerler. Yeni yerler içinde şöyle bir şeyimiz var. Çiftçisen ile çalışıyoruz bu konuda. Çiftçisen'in onay vermediği üreticiden ürün almıyoruz. Hı -hı. Çünkü çiftçisen kriterleri var. Hı -hı. Hani küçük köylü işletmeleri üzerinden doğal ve bilge tarımla üretim yapan e, üreticilerle ilgili bir politika izliyor Doğal olarak da onlar e, sahada e, bu işin denetimini ve e, sürekli yapar haldeler. Onlar bizim için e, referans e, olabilecek e, pozisyondalar. Onun dışında size ekstradan e, yazan, çizen birileri oluyor mu? Hani benim de ürünümü alın. Tabii çok e, geliyor. Ha. Hani sonuç olarak bu prosedürü yavaş yavaş önümüzdeki dönemde Hayata geçirmeye hmm. çalışıyoruz. Nihayet itibariyle e, hani çok fazla artık üretici de bize bu konuda e, geliyor. Hani hmm. ben şunu üretiyorum diye. E, orada da yavaş yavaş bu sistemi daha e, sağlıklı hale getirme noktasında bir yol e, izleyeceğiz. Ama prensibimiz o. senle böyle bir ne denir Zimmi anlaşmamız var. Hani ve bu kop işte referansımız. Yeni olan meselelerde de danışıyoruz sürekli. Yani onların onay vermesiyle e, ürünümüzü yani e, seçiyoruz hani. Evet anladım. Buraya gelirken de e, konuşmuştuk birazcık. E, ekibinizin çok böyle artık oturmuş bir ekip olduğundan falan bahsetmiştiniz hani e, birçoğu çalışan sanıyorum. Öğrenci çok fazla yok. Ee, nasıl bir araya geliyorsunuz, toplantılar düzenliyorsunuz ve ortak çalışmalar sonucunda da karara varıp işinizi, yani böyle çok şey gözüküyor çünkü hani genelde bu tarz oluşumlarda böyle bir dağılma, bir e, rehabet evet. hali söz konusu olur, <gülüyor> hani çok sistematik işliyor gibi duruyor sizde nasıl bunu başardınız? Ya şöyle sonuç olarak tabii ki yaşanan sorunlardan biz de çok şey değildik hani muaf değildik hani Hı -hı. biz de belirli dönemlerde belirli sıkıntılar yaşadık ama Hani nihayetinde e, bir, bir çalışma düzeni, hani bu e, yeni bir çalışma. Hani nihayet itibariyle parça parça süren çalışmalar var. Bizim dışımızda da hı hı. çalışan e, arkadaşlar veya gruplar var. Hani e, ileride birlikte çalışma noktasında da bir takım hani hem var hem olacak. E, hani bir, sonuç olarak pratik bir iş yapıyorsunuz. Hani pratik işin yükü ağır. Hani bu işi nasıl yaparız noktasında şöyle bir yol çizdik. Mesela haftalı toplantılarımız var bizim. Ee, özellikle de e, temel tartışmalar bittikten sonra, hani şu işte e, elimizdeki temel broşür hmm. çıktıktan sonra, işi pratik meselesi gündeme geldi geçen sene. Ee, bu pratikte de e, nasıl yürüyelim, yerimiz yurdumuz yok ama hani, bir yerden de başlamak lazım bu işe Evet derken. siz onun arayışındasınız da bir yandan değil mi? Sürük evet. Öldüm ama evet, evet. Yani biri yani. Yer meselesi arayışımız da sürüyor. <gülüyor> ee, birinci pakette mesela 50 kişiye ürün getirdik. Hı -hı. İkinci pakette 100 kişiye. 3. pakette 200. Dördüncü pakette 300. Şimdi de 350. Çok istikrarlı bir artış. Beşinci paket. Ama e, işte bu bir e, haftalık düzenli toplantılarımız var. Orada pratik işlerimizi konuştuğumuz bir toplantı. Yani bir, zaman zaman aşılıyor ama çok böyle bir şey oturdu işte sekizde başlıyorsak dokuz buçukta toplantı bitiyor. Hı hı. Ama mutabık kalmadığımız mevzular ve konular olursa onlarla ilgili şöyle bir yöntem geliştirdik. Onlar not ediliyor. Hı hı. Ee, onlarla ilgili hafta sonları çalıştaylar yapıyoruz kendi içimize dönük. Hı. Hani niye itibariyle çalışmaya katılan e, her birey e, kendi görüşünün bir şekilde bu çalışmanın içinde konuşulacağını ve tartışılacağını biliyor hani e, ama pratik işlerle mutabık kalmayan işleri ayrınca pratik işler daha e, hızlı Öbür türlü e, çünkü. işler hale hmm. geldi e, işte bizim bir kooperatif e, mutfağı dediğimiz bir hani bu işe emek harcayacak olan insanlardan oluşan bir grup yani ben emek harcamak istiyorum dediğiniz zaman gelip dahil oluyorsunuz hani hmm. şey var işte sonra diyelim ki belirli bir dönem gelemeyecekseniz söylüyorsunuz hani ben gelemeyeceğim mutfaktan sizi iletişim grubuna hmm. e, alıyoruz bir tane de bilgi akışının olduğu iletişim grubu var işte bir de sosyal medya kanalları var yani kademe kademe kooperatifle emek e, ilişkisi ölçeğinde sürdürülebilecek bir şey var bu yöntemi izlememizin nedeni hani e, çok böyle bir insanlar arasında farklılık değil de işin daha sağlıklı yürümesi hmm. açısından sonra dönüyorsunuz geliyorsunuz ben daha uygunum diyorsunuz mutfak grubuna e, hmm. dahil oluyorsunuz doğal olarak orada dahil olanlar işlerin planlanması ve sürdürülmesini e, sağlıyor. Mutabık olmadığımız hiçbir şeyi yapmıyoruz zaten. Hani e, onlar hep tartışma süreçlerine bırakılıyor. Mutabık kalınırsa hani herkesin e, içi rahat bir şekilde evet dolu hani, devam bir de iş üzerinden yüründüğü için de hani iş e, sorumluluk almak istemediğiniz zaman da buraya hani zaten iş ağır hani tabii, tabii, zaten e, hmm. doğal olarak da böyle bir mekanizmayla bugüne kadar geldik. Bir de tabii bunun toplumsal bir zemini olduğu ortaya çıktı. Hani bizim isteğimizin dışında da hı hı. böyle bir toplumsal zemini de demek ki varmış. Hani şey Görmüş olduk bunu diyorsun. Aynen yani hı hı. ikisi çakıştı. Yani bu işe niyetli bu işi seven bir insan grubunun çalışması varlığıyla toplumsal bir ihtiyaç meselesi çakışınca hı hı. bir de burada hani iş yapma esası üzerinden Üründüğü zaman da e, sonuç olarak bir işleyiş mekanizması da ortaya çıktı. Evet. Ee, diğer yandan ilkeleriniz var bir de. Ee, evet. Kaç tane? <gülüyor> çok böyle şey değiller galiba. Hani çok e, ne derler sınırlı şeyler değil ama hani kaç tane olduğunu bir düşünme. Beş tane, beş, beş tane. ilkeniz var. Bunlardan biraz bahsetsek mi acaba? İşte bu çalıştay yaptığımız dönemde çalıştay tutanaklarından bir arkadaşımızın çok böyle hani tutanakları kendisi tuttuğu hmm. e, onun tuttuğu tutanaklardan önce e, özetlendi. E, o özetten de sürdürülen tartışmalardan da işte bu elimizdeki broşür haline geldi. Beş temel ilke var yani burada. Hı hı. Ee, yani bu ilkeler... E, doğrudan küçük üreticiyle evet, çalışmak. Doğrudan küçük hı hı. üreticiyle Bahsettik çalışmak. Biraz, evet, evet. Bunu yaptı. Üretim ve tüketim üzerindeki karşılıklı inisiyatif dediğimiz, hani biraz konuştuk bunu. Hı hı. Hani hem kendimizi tüketici olmaktan çıkartmak, hı hı. hem de üreticiyle daha doğrudan ilişki kurmak. Hani e, oradaki e, üretim sürecine de, bilgimiz ölçeğinde nasıl dahil olabileceğimizi hı hı. yapmak. işte Zaman zaman gidip oralarda çalışmak hani baktığımız zaman ya da e, mesela kentte e, diyelim ki kent bahçeleri, bostanları evet. meselesini gündem almak. Bizim Kadıköy'de böyle bir yerimiz vardı daha önce dayanışmaların yaptığı. Hı hı. Kooperatif çalışması başladıktan sonra orası da yeniden başladı. Yani bir hı hı. bostan e, meselesi. E, kolektif çalışma ve paylaşım hani bu herkesin çalışmaya katılabileceğini hissettiği Çalışmanın dışında olmayacağını biraz hani duyumsadığı bir çalışma, şeffaflık var bunun içinde, demokratik işleyiş var. Hani herkes niyayi itibarıyla karar alma süreçlerinin işleyişi konusunda içi rahat olabilecek bir mesele. Ekolojik toplumsal ilişkiler, hani bu hep her yerde konuşulan ve hepimizin bir şekilde bir yerlerinden tuttuğumuz bir yer. Hani e, buralarda temel ilkelerimiz var. Hani e, ekolojik toplumsal ilişkilerde işte üreticinin üretim yöntemlerini bilmek, hı hı. işte orada kadın ve çocuk yemeği sömürüsü yapılıyor mu yapılmıyor mu hani onlar kolay işler değil ama Tabii. en azından önümüze hedef olarak e, koyup hani e, bu tür kriterlerle beraber hani e, istediğimiz tarzda bir hayat için en azından filizlenebilecek girişimlerde bulunmak toplumsal dayanışma meselesi işte onu da biraz konuşmuştuk yani doğal felaketler zaten. evet yani kooperatif <gülüyor> mantığında yani kooperatifin diyelim ki ürün fazlası ile ilgili hani doğal felaketlerde hak arayan hak mücadeleleri arayan toplumsal kesimlerde bunları dayanışma için kullanmak meselesi e, tabii bunu daha Kadıköy ve İstanbul hedefliyoruz. Yani bu hayallerimiz diye başlık altında Hı -hı. şeye de yazdık. Hı -hı. Hani e, burada da e, bu hayallerimizle de ilgili de hani kent postanları, İstanbul'da hayatın dönüştürülmesi, Kadıköy'de ve İstanbul'da hayatın dönüştürülmesi gibi e, üretim ve tüketimin her alanında karşılıklı denetlenebilir bir e, süreç için en azından e, kendi e, çapımızda bir e, katkı e, sunabilmek Hı -hı bir çerçeve. Evet. Ee, aslında o kadar çok sorun var ki böyle sürekli soru cevap gibi oldu ama <gülüyor> birazcık ben de şeyim anlatırken siz kafamda başka sorular e, canlandı. Lojistik benim soru işaretim. Yani nasıl sağlıyorsunuz bu şeyi? Eee Aldığınız yani bir sürü yer var çünkü hani az önce saydığınız bana bir sürü Türkiye'nin birçok farklı yerindeki çiftliklerdeki üreticilerden onlardan ürünler sizin elinize nasıl geliyor onun paketleme işlemleri size ait zaten var olan sipariş üzerine mi siz onları veriyorsunuz nasıl işliyor sistem? Ya şu anda paket <gülüyor> sisteminde şöyle çalıştık hani bir paket hazırlıyoruz Hı -hı. bu paketin içinde 4-5 tane ürün oluyor. Bu ürünün tamamını alıyorsunuz. Yani ürünün içinden seçme şansınız olmuyor. Bu arada çok pardon bunu böldüm. Belli dönemler yapıyorsunuz evet. değil mi? Yani işte ilkbahar yaz, güz işte evet. paketi gibi. Ya yani normalde iki aylık bir periyot hedefimiz ama her zaman tutmuyor. Tutmuyor. Tutmuyor hani şey Tabii. var. Bir daha hani işi öğrenmek için Hı -hı. hani başvurduğumuz bir yöntem yerimiz yoktu. Ama hani Hı -hı. bu işi nasıl öğreniriz diye de biraz konuştuğumuz Hı -hı. bir noktadaydı. Çünkü üreticilerin tespiti... ...hani ürünlerin getirilmesi... ...depolanması... ...hani teorik olarak tartıştığımız meseleyi... ...şimdi ölçekler büyümeye başladı... İşte ...şimdi işte düşünün... ...350... ...beşinci paketteki hı hı. hedef... ...bu şu anlama geliyor... ...eğer bir üründen bir kilo alıyorsanız... ...350 kilo geliyor... Evet, çok hani, e, ...diyelim ki 4 tane 350 kilo... ...ürün getirdiğiniz zamanını... Hani, ...bu 1300... ...bir yani ton 300 kilogram evet. gibi bir şeye tekabül ediyor... Hani bunun bir getirilme yöntemlerini öğreniyorsunuz. Hmm. Hani getirdiğiniz zaman depolamaya ihtiyacınız var mı? Bunu öğreniyorsunuz. Hmm. Nihai itibariyle işte yaklaşık bir buçuk tonluk bir şeyi depolayacaksınız. Hani e, bunların işte dağıtım gününe denk gelecek şekilde onun öncesindeki hafta getiriyoruz ürünleri ki hmm. çok fazla hani gün açısından yer kabul et şey yapmasın. O da, Beklemez. Evet hani bulduğumuz bir takım yerlerde geçici depolama ...sistemleri kuruyoruz. Hani o da geldiği zaman... ...dağıtım gününde de... ...dağıtıyoruz. Eğer ürün paketli gelmezse... ...paketleme işini biz yapıyoruz. Hani hmm. diyelim çuvalda geliyorsa... ...ama hani üreticilerde daha çok... ...çalışma yöntemlerinde şey de... ...gözlemledik hani... ...bir kilo istediğiniz zaman onu bir kilo yapıp... ...hani diyelim 350 tane... ...bir kiloyu kolleyip... ...gönderiyorlar size... Hmm. İşte bir kısmının kargolarla çalıştığını öğrendik. Hani hmm. Hepsi aşama aşama öğrenmiş Evet olduk. yani bir kısmı işte nakliyecilerle çalışıyorlar hani hmm. şeye baktığımız zaman. Doğal olarak da hani nasıl çalıştıklarını, yöntemlerini de biz de öğrenmiş olduk. Hmm. Artı işte ürünleri buluyorsunuz, üreticileri buluyorsunuz. Hani bulduğunuz üreticileri test ediyorsunuz hmm. hani hmm. toplamda. Yani lojistik meselesinde de pratik olarak aslında... İşin çapını biz beşinci paketle beraber bir öğrenme sürecinin bir kısmını tamamladık yani, <gülüyor> e, nihayetinde, evet. e, hani nihayetinde hani şimdi tabii önümüzdeki süreç biraz daha şey hani mekan'a dönüştüğümüz. Mekan evet onunla bir açık çağrı yapsak mı acaba <gülüyor> mekan arıyor arıyoruz <gülüyor> diye. Yani şöyle yaklaşık altı aydır artık e, bir mekanın örgütlenmesine yönelik. Bir sürece geldi çalışma Hı -hı. yani 6 aydır yer bakıyoruz ama işte Kadıköy'ün yeni e, evet. e, biraz e, bir sosyal konumu mu denir <gülüyor> Evet e, kiraların e, tavan yapmasıyla beraber ciddi sıkıntı çekiyoruz yer bulma konusunda ama ısrarımızı işte sürdürüyoruz Hani artık yere geçmek ve mekanla öğrenmek e, mesajına bakacağız evet. Hani Çünkü orada da mekanı işte açık tutmak bu sefer paket ürün getirmeyeceğiz ama hani raflarımızda hmm. ürünler e, olacak. Bu mekanın açık tutulması, sürekliliğin sağlanması, başka hani diyelim ki e, bugün teorik olarak. E, ...gördüğümüz sorunlar karşımıza pratik ben, evet, e, olarak çıkacak. İşin ölçeği biraz daha büyüyecek, öyle gözüküyor. Onu evet. görme şansımız olacak. İşte hayır, hayırlı bir iş için. Biz kafe açmayacağız aslında. <gülüyor> böyle Hayırlı bir iş için mekan arıyoruz <gülüyor> diye. Böyle bir şey yapalım biz de. E, bu beşinci sipariş paketinde neler var? Beşinci e, sipariş paketimizde... E, bir Kazova Kooperatifi var. Hani hı hı. kamuoyu onları direnişleriyle hı hı. E, tanıdılar. Kozo, Kazova Kooperatifi'ne çanta yaptırdık. Kooperatif hı hı. çantası yaptırdık. Hı hı. Yani bunun, bunun özelliği şu, Bu çantaya dan e, arkadaşlar daha sonra ürün almaya geldiklerinde o çantayla gelecekler. Hani hı hı. sabit ve kalıcı evet. e, bir çanta var. E, Akhisar'dan e, zeytinyağı, soğuk sıkma zeytinyağı getiriyoruz. Hani bir litre. Kara püre balık kesirden reçellerimiz var. Birkaç Hı -hı. çeşit bunlar ama herkes bir çeşitini alacak hani. Ama birkaç çeşit reçelimiz var. Erzincan Akyazı'dan bulgur getiriyoruz. Ada pazarından da buğday Hı -hı. getiriyoruz. Bugün ürünlerimizin paketi bu. Hı -hı. Bu paketlerin duyurusu sosyal medyadan yapılıyor. Hani Bugün de zaten son gün 10 Haziran. Evet, evet yarın, tabii yarın dağıtım şenliği var 3 ee, ile 7 e, arası arasında üç, Kadıköy'de Piri Çavuz sokakta e, dağıtım şenliğimiz var sipariş veren e, arkadaşlarımız gelip o gün siparişlerini alıyorlar Hani e, bizim açımızdan da bir süreç paket e, sürecinin e, bittiği gün oluyor Evet o zaman bugün e, son günü sipariş vermek için nereye sipariş veriyorlar size? Sanıyorum iletişim mail adresiniz var. Oraya yolluyorlar. Facebook adresinizden bakabilirler sanıyorum. Tabii buna. Facebook, Twitter ve e, <gülüyor> elektronik posta üzerinden e, siparişlerini <gülüyor> veriyorlar. Arkadaşlar onları sipariş listesine kaydediyorlar. Evet çok güzel bir şey çalışma, O zaman o şeyde şenlikte bayağı sokakta gerçekten şenlik gibi olacak herhalde değil yani mi? Yani şöyle işte kalan ürünlerimiz olursa eskiden kalan ürünlerimiz olursa onlardan da bir masa açıyoruz. Hmm. Hani tadına bakabiliyor gelen yani arkadaşlar. Orada gelenlere işte sokakta bir tane pankartımız var. Hani e, tiketin kooperatif girişimi onu asıyoruz. Hmm. Önünde masada ürünler oluyor paket çanta içinde. Hmm. Gelen arkadaşlar oradan çantalarını alıyorlar. Yani eğer tadımlı kulünlerimiz de varsa onların da tadına e, bakıyorlar. Yani öyle bir üç saat e, ne geçiriyoruz. Neyse, O zaman herkesi Kadıköy'e bekliyoruz yarın. Saat 3 ile yedi arası diyelim. Piri Çavuş Sokak. Piri Çavuş Sokak. Piri Çavuş Sokak. Evet. Ben de Kadıköy'de oturuyorum ama çok bilmiyorum şeyleri yerlerini. Evet. Yani ee, kooperatif çalışması için doğal e, üyelerimizden birisin galiba. <gülüyor> evet galiba. Yakal yakalandın. <gülüyor> Aynen öyle. E, çok teşekkürler. Çok sağ olun geldiğiniz için, açıklamalarınız için. ilerleyen zamanlarda yeniden zaten haberleşiyor oluruz muhakkak. Ben son olarak bir de dinleyicilerimize %100 ekolojik pazarları hatırlatmasını yapmak istiyorum Buğday Derneği'nin. Cuma günü Bakırköy'de kuruluyor. Cumartesi Şişli Feriköy. Pazar günü Kartal ve Küçükçekmece'de kuruluyor pazarlarımız. Hoşçakalın diyelim o zaman. Hoşçakalın diyelim. Davetiniz için biz de teşekkür edelim. Görüşmek üzere. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam. Hazırlayıp sunanlar Melek Nurdudu ve Bora Kabadepe. Açık Radyo Program Destekçisi olun.